Merhaba dostum. Mayıs. Nasılsun? İyiyim sen nasılsın? Bomba bomba. Bomba. Ya bomba da. Çok enerjiksin bugün olurcu. Enerji marjım. 13 Nisan 2013. Bugün e, özel ve güzel bir konuğumuz var. Ethan. Evet, Eitan'dan Yelzade. Selamlar. Merhaba Eitan, hoş geldin. Selamlar hoş bulduk. Eytan. Merhaba Onur. Böyle çok uzak bir yayın söz konusu İstanbul, New York, San Francisco. Tabii dünyanın üç bir yanına dağıldık. Evet, gerçekten Hı? çok geniş bir zaman aralığını kapsıyor şu anda yayın. Eitan, nasıl San Francisco? Allah San Francisco çok güzel, güneşli. Çok alışılanın dışında bir havası var şu anda. San Francisco'nun havası böyle enteresan olaraktan Kuzey Yarı Küre'nin tam tersini şeyini, e, grafiğini çiziyor genellikle. Yani kışlar sıcak, yazlar soğuk. Hatta yani e, ben burada yaşarken burada yaşadım iki sene evveline kadar. E, bir yaz, yani bir gün hava durumunda Amerika Kuzey Amerika'daki yani Alaska'dan sonra en soğuk yazı yaşayan yer olarak gördüğümüzde San Francisco'yu bayağı bir hayal kırık. Bayağı bir <gülüyor> <gülüyor> demoralize olmuştuk doğrusu. Yani pek yazı olmayan bir şehir. E, şu anda mı güzel. O, geçiş ayları çok güzel oluyor. Sen kaç sene yaşadın Eitan San Francisco'da? Sanıyorum beşten fazla. Yo, evet, 8 sene yaşadım burada. Ama 5'i zaten şeydeydi. Ee, Silikon Vadisi'nde. Stanford Hı -hı. civarında. Hı -hı. Palo Alto'da yaşadım. Ya. Ondan sonra Mountain View'da. Pek sayılmaz. Öyle sayılmaz, sayılmaz. Tamamen ayrı bir ortam orada. Ondan sonra 2 de San Francisco'da yaşadım. Şu anda da New York'ta yaşıyorsun. Biz de seninle New York'tan tanışıyoruz. Herhalde 2 seneye yakın bir zaman olmuştur. Hı hı. Ee, böyle genelde biliyorsun Amerika'da East Coast, West Coast muhabbeti çok meşhurdur yani senden de böyle kişisel bir oradan başlasak böyle kişisel bir karşılaştırma alsak nasıl düşünüyorsun San Francisco ve New York arasındaki farklar, avantajlar dezavantajlar yani valla doğrusunu söylemek gerekirse gençlik yıllarında bana New York daha cazip geliyor ama hani oradan da bir adım atarsak bir adım daha geri atarsak insanların yaşama bakışları gayet farklı ama aynı zamanda ikisi de benzer şeylere odaklı. Evet. Ee, hepsi herkes yani yine Amerika'da genelinde olduğu gibi herkes başarılı olmaya belli bir şekilde bir yerlere gelmiyor. Yani başarıyı nasıl ölçersen yani güçle ölçersin, parayla ölçersin, arkadaşıyla, entelektüellikle ölçersin. Hepsi burada da var. Orada da New York'ta da var. Ama insanların bu başarıya e, yürürken ya yaklaşımları tamamen farklı insanlar New York'ta daha çok hani ne kadar daha çok çalışırım, ne kadar daha çok insanla tanışırım hı hı. E, gibilerinden e, adım atıyorlar başarıya doğru. Burada birazcık daha bence e, dengeyi daha iyi kurmuş insanlar. Hı hı. E, herkes aynı derecede hırslı belki ama yani dışarı o kadar fazla gösterilmiyor. İnsanlar böyle hafta sonu yani çalışma saatleri kesinlikle daha daha hı hı. E, düşük. Hatta ilginç bir şekilde ben e, ikinizde çalışıyordum bir yaz. Hı hı. Ve bu şirketin tabii dünyanın her tarafında ofisleri var. Ve New York ve San Francisco'da ikisi de aynı derecede gelir sağlayan, aynı derecede başarılı e, ofisler. Ama saat çalışma saatlerine bakarsan aynı, aynı yani benzer işler yapılıyor iki de Birinde 65 saat haftalık, öbüründe 55, 50 saattı. Yani o bile bence durumu özetliyor insanların ona yaklaşım olarak. Onun dışında da zaten... E, yani San Francisco, yani batı yakası genellikle zaten yani daha sonradan e, yerleşildiğinden dolayı hala doğayla birazcık daha iç içe. Hani doğudaki gibi böyle doğanın öldürmüş olduğu bir durum yok. Hı -hı. Onun için insanlar doğa sporlarıyla daha fazla ilgileniyor. New York'ta yani veya doğu yakasında genellikle benim gördüğüm kadarıyla daha şehir hayatı daha yoğun. Süper. Bayağı iyi özetledim bence. Çok dengeli, dengeli bir özet oldu yani. Hani insanlar genelde ya o taraf ya bu taraf falan filan diyorlar ama... Sen gerçekten iki tarafın da özelliklerini gayet iyi anlattın. Bence ee, o yaşına ve aynı zamanda hayatından beklediklerine bağlı hangi tarafı seçeyim. Yani bence iki tarafında çok kuvvetli artıları ve eksileri de var. Hı hı. Şimdi Onur istersen yani biz seninle zaten Eytan'ın geçmişini konuşmuştuk ama ben dinleyenler için de kısaca bir giriş yapayım. Eytan chartbeat.com'da senior developer olarak çalışıyordu sanıyorum 3 sene kadar. Doğru gün. 2,5 sene. İki İki sene. sene. Evet. Ee, şu anda da kendi startupını kurdu bir arkadaşıyla birlikte. O yüzden çok heyecanlı bir dönem olduğunu düşünüyoruz biz senin için. Tabii. Ee, Chartbeat de çok başarılı bir şirket bu arada. Gerçekten hani, New York'tan çıkmış en başarılı startuplardan biri olabilir. Google'a rakip yani neredeyse. Değil mi? Ee, Öyle. Aslında bizim seni konuk almamızın sanıyorum temel sebeplerinden biri. Hani bu kadar genç yaşta olmana rağmen çok yeterince donanımlı bir tecrübeye sahipsin diye düşünüyorum ben. Özellikle startup up dünyasında. Daha detaylara girmeden önce çok basit bir şey soracağım yine. Yine basit ve ama güncel bir tartışma. Bir startupın parçası olmak mı? Yani developer olarak ya da tasarımcı olarak ya da marketingçi de olabilir. Kendi kurmadığın bir startup'ın parçası olmak mı daha önemli sence? Yoksa kendi kurduğun bir şeyin parçası olmak mı daha önemli? Ya, önemli derken e, ya çünkü çok bildiğinden apayrı şeyler. Şimdi... Senin için. Yani tabii ki yani sonuçta ben e, böyle çok jenerik bir cevap beklemiyorum ama ya, herkese uymayabilir. Sadece senin kafanda bunların ikisi arasındaki fark nedir onu merak ediyorum. Ya, şimdi ya benim amacım yani zaten en başından kendi şirketimi kurmayı denemek istiyordum bir kere ee, ama aynı zamanda da yani, yani sonuçta girdiğim işlerde girdim yaptığım şeylerde genellikle yani birinci önceliğim öğrenmeyi maksimum düzeyde tutabilmek oldu her zaman ya yani onun için e, yani şu ana kadar bir çarp bir de çalıştım onun öncesinde adaptivede de çalıştım ikisi de start up'ta ya yani onlardan önce de daha büyük şirketlerde yani şey staj deneyimlerim oldu ama Neyse ilk girdiğim startup 20 kişilik bir startuptı uptı TV O da reklam sektöründe bayağı bir yenilik e, çığır açmaya çalışan bir şirketti. Şimdi de başarılı ama birazcık daha böyle e, pop popüler bir şirket haline geldi. Yani çok inovatif işler yaptığını düşünmüyorum şu anda. Neyse ondan oraya 20 kişiyken girdim. Ondan sonra çarp e 7 kişiyken girdim. İkisinin arasında zaten e, ikisinde yaşadığım tecrübelerle de kadar fark oluyor. 7 kişilik şirket e, dışarıdan ne kadar... E, ...cilalı ve parlak gözükse bile... ...içinde gerçekten... E, ...fırtınalar kopan bir şirket halinde oluyor. Yani Hı -hı. mühendislik kısmından tut... ...ürün geliştirme kısmına, satış kısmına... ...hiçbir bölümünde insanlar gerçekten ne yaptıklarını... ...pek fazla bilmiyorlar. Ve bu kesinlikle dışarıdan... ...gözüken bir şey değil bence. Hı -hı. E, o ortama girmek zaten... ...doğal, e, doğal olarak yani... ...sana baya bir şey katıyor. Bir sürü... E, ...çok temel kararların en başından... ...verilmesini zaten kendin görme fırsatın oluyor. Onun için öğrenmek olarak... Yani, öğrenimini geliştirmek için çok iyi bir fırsat bence. Ama aynı zamanda e, oraya da çok erken, yani öyle bir ortama girmek için de erken de olabilir bazen. Çünkü eğer e, belli donanımlara sahip değilsen, o kadar küçük bir startupa girdiğinde kaybolmak mümkün. Çünkü zaten sana biri çok fazla yol gösteremiyor o durumlarda. Çünkü herkesin gerçekten, e, kimse çok yolu bilmiyor. Belirli, prosesler belirli değil zaten. E, aynı zamanda herkes bir şekilde gemiyi ...götürmeye devam etmeye çalışıyor ve çok fazla bir mentorship fırsatı olmuyor öyle durumlarda. Hı hı. Kendi şirketini kurmak ise, özellikle şu ben teknoloji şirketlerinden bahsedersek, tamamen farklı bir şey. Ben arkadaşımla beraber iki tane programcı ve yani ürün geliştirici olarak kurduk diyelim. Ama bir şirketin başarısında, ürünün dışında o kadar fazla, fazla faktör var ki, o faktörlerin hepsinin birden incelenmesi, ve aynı zamanda yapılması gereken şeylerin e, pazarlamadan tut, iş geliştirmeye, piyasaya anlamaya, onların hepsini yapmak, e, yani bizim için de çok yeni bir tecrübe oluyor, çok iyi bir öğrenme, yani eğitim tecrübesi oluyor. Ama doğrusu söylemek gerekirse, yani kesinlikle, Hani başka bir startupta çalışmaktan tamamen farklı. Çünkü ikisinde de kaos olmasına rağmen, birinde kaos belli bir tane, e, belli bir gruba, yani belli, yani senin gördüğün kaos belli bir yere sınırlı yürün geliştirmeye sınırlı ama şu anda işin her tarafında fırtınalar kopuyor ve her yer şekilde kaoslu. çözmeye çalışıyoruz yani evet. <gülüyor> evet sanırım kaos'u yönetebilmek zaten başarıya giden yol. Onur. Kaos. Buyurun. Nasıl gidiyor Ka program? <gülüyor> İyi gidiyor yani duyuyorum. <gülüyor> Radyodan dinler gibi dinliyorsun yine. <gülüyor> Fena gitmiyorsunuz. <gülüyor> Teşekkürler. Güzel. Fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Um... Sesler geliyor mu buradan? <gülüyor> geliyor. Hmm, evet. Eytan, Arkada Kilios Cami. Alsın. Burada böyle aile sesleri var. Aile sesleri. Eytan senin ne motive eder? Beni ne motive eder? İş dünyasında Aynen. ve özel hayatında diyeyim. Öğrenmek diyelim. Öğrenmek? Daha önce <gülüyor> de da da söyledim. Biraz önce Ama... de söyledim. Dikkatimi çekti. Yani ben doktor tezimin... Başına yazmıştım, hani itaf kısmı olur ya. Önce uzun uzun bir şeyler yazdım, sonra ya, sildim falan yeniden yazdım. En sonunda tek şey yazdım işte. Öğretenler ve öğrenenlere teşekkür ederim gibi. Biraz garip bir şey oldu ama içtendi yani. Bir şekilde <gülüyor> neden öğrenmek diye düşünüyorum. Yani neden daha fazla para kazanmak, daha fazla işte kadınla veya erkekle yatmak, neden daha fazla, ne bileyim güç sahibi olmak. Bunlar da tabii birçok insan için motivasyon faktörüyken bunların yanında öğrenmek nasıl onlarla rekabet edebiliyor merak ediyor insan. Ya güzel sorular, derin sorular. Ee, <gülüyor> ya tabii şimdi öğrenmenin yanında tabii bir sürü faktör de insanı motive ediyor. Hani işte öğren, öğrenmenin diğerlerinden farkı belki öğrenmek bireye, bireyle beraber olan bir şey değil mi? Yani e, öğrenmek başından sonuna kadar her tarafını kontrol edebileceğim bir... E, işlem. Onun dışında diğerleri güç diyelim, dünyaya katkıda bulunmak diyelim, para diyelim. Çok fazla kontrolün olmayan şeyler. Hepsini tabii ki insan istiyor. İstidir yani. Böyle değil hepsini istemiyor ama bazen ne istiyor insan? Eee ama amacına olursa bilmiyorum bence yani ya onu başından sona kadar kontrol edebileceğim bir şey değil. Hani belki e, temel ve temel motivasyonu öğrenme olması öğrenme olması bence yani eee ...çalıştığının karşılığını alabileceğini gösteren bir şey bence aynı zamanda da zaten e, yani entelektüel süreç bilmiyorum yani bence e, yani mutluluk veren bir süreç ama onun dışında tabi e, tek başına niktan yaşıyorsun yani dışsal faktörler seni dışsal faktörler arasında naviye ederken kendini ...yönünü bulmaya çalışırken devamlı işte insanlarla bazen münakaşa ediyorsun işte seni başka elle mukayese ediyorlar diyorlar işte bu yanlış bu doğru da ama öğrenmede galiba yani sonuçta fazla o kadar hani çok fazla başka insanlarla çok e, ne bileyim seni engelleyemiyorlar galiba öğrenmekten ister istemez. Hani güçten yükselmeni engelleyebilirler, daha az para kazanmanı sağlayabilirler ama böyle öğrenmek galiba gerçekten de içsel bir yolculuk. Benim şöyle bir bu soruyu sorarken esas da aklıma bu gelmemişti ama öğrenen insanlar, öğrenmeye önem veren insanlar da ayrı bir ışık yayıyor yani hocam. Ne dersiniz? Ben çalıştığım insanlarda ne bileyim böyle itaatkarlık, çalışkanlık, yaratıcılık ya bunların yanında öğrenmek bence daha çok daha önemli bir faktör gibi geliyor. Zaten tiyak da çok fazla önemli olmamalı. <gülüyor> <gülüyor> Filipin, <gülüyor> yani şunu al, şunu yap. <gülüyor> ben de dinliyorum böyle niye ilk onu saydı diye falan düşünüyordum tam yani. Bilmiyorum artık şey Fokoya sormak lazım. Fokoya bir gece partiliyip ondan sonra sormak lazım. Eytan. 20 sene önceye gidip. Evet. öğren öğrenme meselesi benim de ilgimi çekti. Güzel bir. Güzel bir nokta bence. Çünkü aslında birazcık da bütün buradaki e, teknolojik startuplar bunun üzerine kurulu diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen daha iyi belki gözlemlemişsindir ama hep böyle öğrenmeye aç böyle çok e, hırslı çocuklar var yani etrafta değil mi? Hep böyle Aa işte yeni bilmem ne çıkmış, yeni onunla o frameworkle şöyle bir şey yapabilirim ya da bu konseptle şöyle dataları çekerim, şuralara giderim falan filan gibi böyle sürekli cin fikirlerle çıkan bir sürü insan var. Ya o ilginç bence bilmiyorum. Bence burada bir e, enteresan bir şekilde yani insan adındaki dinamiklerin hepsi kodcu komünitesinde de aynı Hı -hı. şekilde geçerli. Ve orada bir sosyal baskı durumu da var bence. Ben Öyle çok insan gördüm ki evet her yeni çıkan framework'e, her yeni çıkan dile, her yeni Hı -hı. çıkan e, yaklaşıma filan atlayan insanlar var ve gerçekten katkılarını anlamadan. Hani böyle hmm. yani çünkü özellikle mühendislikte ve hayatın bir sürü tarafında zaten her kararın artıları ve eksileri var değil mi? Yani hani hiçbir karar, yani hiçbir mekanizma genellikle bir öncesinden, bir önce bir evrakinden tamamen e, daha üstün ya yani eksikleri olmadan olmuyor. En azından zaten prosesi değiştirmenin getirdiği böyle bir e, bir bocalama süreci oluyor ama enteresan bir süreç de enteresan bir şekilde Hani bu camiada e, belli insanlar gerçekten her yeni gelen teknoloji atlamayı çok seviyor ve bence yani şirketlerin ilerleşinde de e, e, e, f, ilerleyişinde yavaşlatan bir süreç oluyor bazen ama aynı zamanda da hani o çok iyi dengeleyebilmek lazım yani hani yeni çıkan şeylere direkt atlamamak lazım ama aynı zamanda onları da bir yerden yani onları sürekli bir şekilde e, den, deneylemek lazım. Hı hı. Çünkü eğer deneylemezsen hem dinozorlaşıyorsun aynı zamanda dinozorlaşmaya da geçelim. Sen şirket içerisinde çok iyi devam edebilirsin ama Ondan sonra yeni insanları şirketin almaya çalıştığın zaman dışarıdan yani yine o sosyal baskılardan dolayı hani o şirkete bakan <gülüyor> bir insan aa bu şirket en yeni teknolojiyi kullanmıyor ben kesinlikle bu şirkete gitmem diye bakanlar da var yani. Onun için ama yani hepsinin amacını öğrenmek olduğuna inanmıyorum ben yani gerçekten insanlar bilmem bak şeyi çok görüyorum mesela adamlar çözmeye çalıştıkları bir tane problem oluyor. Hani belli biten diyelim diyelim Python'la veya Java ile yaklaşıyorlar. Hı -hı. Ee, hiçbir önemi olmaması gerekiyor aslında programlama dilinin. Neyse yaklaşıyorlar, deniyorlar. Tamam bu olmadı. Tamam sonra diyorlar ki böyle bir dil çıkmış, böyle bir framework çıkmış. Bu inanılmaz hızlı bütün problemlerimizi çözecek. Hı -hı. Ama bu kadar saf bir yaklaşım olamaz zaten. Yani hiç yani mümkün yani zaten bir laf var yani böyle e, gümüş kuruşun kuruşun yok diye Hı -hı. kesinlikle öyle yani aynı şekilde. Neyse. Şimdi... <gülüyor> Neyse. Neyse. <gülüyor> bu, bu, bu konular Python Java dedin mi? Derinleşir yani ortam. Ya. Aynen öyle valla. <gülüyor> ee, şey, şeyi gözlemledim. Biraz önceki kariyerinden bahsederken. Sonuçta stajları çok büyük şirketlerde yapmışsın. Daha sonra orta ölçekli bir startup'a girmişsin. Daha sonra ilk dönemlerinde olan bir startup'a girmişsin. Şimdi de kendin bir ortağın var bildiğim kadarıyla. Hı hı, evet, Onunla anladım. birlikte bir startup kurdunuz. Hı hı. E, dikkat edersen hep böyle çok çok kişili şirketlerden daha aza doğru inmişsin hayatta. Evet, Sonumu çok hayırlı görmüyorum bu şekilde. E, tek başına kalacağım herhalde. <gülüyor> bir sonraki adımda tek olabilirsin artık. Olabilir. Yani daha fazla gidemezsin. E, aslında genel olarak zannediyorum hani başarı ya da başarısızlık bir kenara. Ee, çoğumuzun hayatında böyle bir eğri var. Yani çalıştığımız, birlikte çalıştığımız insanlar açısından. Ee, sen böyle bir gidişatta neyi önemli görüyorsun? Yani insan sayısı çokken sanırım insanlara çok dikkat etmiyoruz. Yani McKinsey gibi bir şirkette çalışmak herkes istiyor. Çünkü zaten hani insanları değerlendirmen mümkün değil. Ama şu anda sadece bir ortağın var ve bir startup kuruyorsun. Orta seçerken nelere dikkat etmek lazım? Onun hangi frameworkler bildiğinden ziyade sanki daha başka şeylere dikkat ediyordur insan diye düşünüyorum. Kesinlikle tabi de ee, şimdi. Ee, ...çok zor bir şey. Gerçekten doğru insanı Bence seçebilmek. birbirini boğazladığın zaman hangisi hangisini boğazlayabilecek diye önceden... Tabii. Evet, karşı, karşı tarafın senden daha güçsüz olması kesinlikle çok önemli. Yani... <gülüyor> e... yani hiç derefet etmeden bunu söylediğin Eytan. Tamam, <gülüyor> tabii. Abi. Kesinlikle yani. İnsan, tabii insan kendini koruması gerekiyor her şeyin sonunda. Ya o zor bayağı şimdi... E... Düşündüm daha önce yani şimdi bir, bir yani çok yakın bir arkadaşınla beraber kurduk. Hı hı. E şimdi bir taraftan insan e, arkadaşıyla kurum, yani, yani ikisinin dezavantaj avantajları ve dezavantajları var. Arkadaşınla kurduğun zaman, e, yani beraber kurduğun insan da sonuçta eşinden daha çok vakit harcıyorsun. Hı hı. Yani etrafındaki herkesten daha çok vakit harcıyorsun e, ve dolayısıyla yani aynı zamanda hani prof, yani iş konuşuyorsun ve işin dışında başka şeyler de konuşman gerekiyor. Onun için. E, en azından kafanın çok iyi uyuyşturduğu bir insan olması önemli. Onun için arkadaşlarından birini seçmenin iyi taraflarından biri o. Yani daha daha önceden zaten bir sürü filtreye geçmiş oluyor o insan. Ama aynı zamanda aynı zamanda da hani beraber bir, birisiyle iş ortaklığına girince o arkadaşım tabii ki yani e, bitebileceğini o arka, yani o arkadaş ilişkisinden başka bir ilişkiye geçiyor ve pek de büyük ihtimalle hani arkadaş ilişkisine geri dönüş pek fazla olmayabilir yani tek yönlü bir geçiş oluyor onun için. Ama onun dışında hani yakın arkadaş veya tanımadığın biri seçiminin dışında beraber girdiğin işe girdiğin insanın yani büyük ihtimalle senden daha farklı düşünen bir insan olması gerekiyor farklı yönlerde kuvvetli güçleri olan bir insan olması hmm. gerekiyor çünkü yeni bir şirket yeni bir şirket kurarken hani bir bir daire kaplamaya çalışıyorsun bir daire yapınla yapacak şeyler dairesini kaplamaya çalışıyorsun ve birbirinden ne kadar zıt yönlerdeysen sen aslında yani tabi belli temel ortak noktalar olması gerekiyor ama ne kadar zıtsan o kadar farklı, fazla bir alan kaplayabiliyorsun. Ya o konuda mesela biz belki çok doğru bir karar yapmadık. Yani ikimiz de çok teknik yönlerde kuvvetli hı hı. Ee, ürün geliştirmeyi seven insanlar olarak başladık. Hani bilmiyorum. Doğru mu yanlış mı bilmek çok kolay değil. Ya yani onun şeye yanlış bakarsan. zaman gösterebilir. Yani böyle hani böyle bir şeye başladıktan sonra biraz da gözleri gözü kapalı başlamak da gerekiyor. Her şeyi ölçüp tartamazsın. Yani karşı insanın ya yani karakteri de değişebilir zamanla. Evet. Çünkü önünde öyle şeyler oluşacak ki öyle e, ne bileyim. Onurcığım bence insan bırak karşındakini kendisi değişiyor zaten. Kesinlikle. Yani o yüzden Hayır çok... mesela bak sana 16 ayda bayağı bir değişiklik olduğunu düşünüyorum <gülüyor> sende. <gülüyor> ne gibi? <gülüyor> <gülüyor> bir saniye şimdi Ger bunu Gerçekten söyleyip, merak bu konuyu ediyorsun konuyu ya bunu çok hoşuma gidiyor. Ne? Yani belki de, gerçekten merak ediyorsun bunu çünkü kendini tanımayı istediğin için. <gülüyor> e, tabii ki... ki yani hani sonuçta abi, bence bir insanın gelişebilmesi hayatta iki şeyden geçiyor. Birincisi Eytan'ın söylediği şey öğrenmek, öğrenmekten vazgeçmemek. İkincisi de etrafında ve gerçekten düşüncelerine değer verdiğin insanları dinlemek. Yani o yüzden Değil, çok önemli. Yani birinin hele ki değer verdiğin biri ise, etrafında birlikte bir şeyler yaptığın biri ise. Ya ortağını dinlemek de çok önemli bence iş hayatında. Ya, ya zaman o... zaman da sen saçmalıyorsun demek. Ha tabii Özellikle dinlersin karşı saçmalıyorsan, sen Bak yani karşı tarafın zaaflarına bakıyorsun, öğreniyorsun. İnsanları zaten zaaflarıyla seviyoruz. Yani zaaf olmayan insan yok. Yani öğrendikten sonra diyorsun ki bazı kararları zaaflarından dolayı veriyor insan. Bazen de işte diyor ki Buna eğilelim, bu tarafa gidelim diyor. Öyle bir hevesle yapıyor bunu belki ama yani sonuçta niyet çok önemli. Niye o tarafa gitmek istiyoruz? Yani yalnızca pazar payımızı arttırmak için mi? Daha önce kimse onu yapmadığı için mi? Yoksa bizim bunu çok merak ettiğimiz için mi? Hiçbir doğru veya yanlış karar olduğunu söyleyemeyiz. Bazen çok merak ettiğim bir şey yapmaya başlarsın. Hiçbir yani kar kanalı, kanalı yaratamazsın. Çok kötü bir iş kararı olabilir bu. Bazen de öyle bir şey yaparsın ki piyasada defalarca yapılmış. Tekrar yaparsın. Herkezden daha iyi yaparsın, herkezden biraz daha farklı yaparsın, biraz daha iyi bir interface kullanırsın, biraz daha ne bileyim, e, biraz daha işte kullanımı açık bir şey olur. Bomba gibi patlar. Yani bazen benim bu startup dünyasında en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi e, şimdi adam bir founder değil mi? Yani sen birisi sana tabii, ne bileyim kartvizitlerde kartvizitinde founder yazıyor mu? Yazıyor. Şey, tamam. tamam. HTML tag'in içerisinde. Neyin içerisinde tekrar söyler misin? HTML tag'in içerisinde. Hani o ha, tamam sol. Musun? Evet. <gülüyor> ya düşüncemi kaybettim hatırlarsanız <gülüyor> <gülüyor> Yok demek istediğim şey yani sonuçta. E, bu startup dünyasına hoşuma giden taraf yani insanların e, ölçmesine biçmesine zaman olmamasından dolayı her şeyi böyle rasyonel düşünceyle çözememeleri ve ondan dolayı da rasyonel düşünceyle bir şeyleri oluşturmamaları her zaman. Hı hı. Rasyonellik dışında düşünmeye başladığın zaman bence başka etkileri içi, içinde barındırmaya başlıyorsun. İşte dedim ki bu merak olabilir başka şeyler olabilir ama rasyonellikle hareket ettiğin zaman her şeyin öngörülebilir olduğunu varsaydığın için zaman zaman çok sıkıcı işler de ortaya çıkabiliyor. Ya biz devamlı işte biliyorsunuz üçümüzde öyle bir eğitim dünyasından geldik ki rasyonellik kral, paşasın yani. Rasyonelsen paşasın, rasyonel değilsen sen bilimsel düşünmüyorsun. Halbuki yani bu tür işleri oluşturduğun zaman istersen ortak seçimi olsun, isterse efendime söyleyeyim hangi alana gireceğini, hangi piyasaya gireceğini, hangi ülkede olacağını, işte yerel mi başlayacaksın yoksa küresel mi başlayacaksın? Bu tür kararlar bence tek rasyonellikle çözülemez. Biraz da hani ne bileyim, Gerçekten gözü kapayıp yapmak da gerekiyor. Zaman zaman ben başarılı arkadaşlarla konuştuğum zaman bu dünyadan diyorum ki ya nasıl başladınız diyorum. Ya gerçekten de işte hani o stereotipik hikaye var. Yani hani <gülüyor> işte e, işte <gülüyor> garajda başlardı ya şeyler hmm. işte Steve Jobs'lar falan. Onun başka iz düşümleri oluşuyor etrafta ve adamlar hiçbir şey düşünmüyor ya. de bu çözemedikleri içinde çok daha bazen e, Türkçesini söyleyeyim dediketli oluyorlar. Yani işi gerçekten kendilerine veriyorlar. Adamış. Adamış oluyorlar ya. Adamış o insan gerçekten de <gülüyor> değerli bir insan. Peki Eytan şimdi bu kendimizi adadığımız yani startup dünyası böyle bir dünya biliyoruz ki. İnsanlar şimdi sen de mesela bu işi kurdunuz. Belli bir süre bu işi götürmek, inat etmek gerekiyor. Zorlu bir süreç bence psikolojik olarak. Hı hı. Yani ben mesela çok düşünmüştüm ama henüz öyle bir şeye kalkışabilecek psikolojide hissetmiyorum kendimi. Ee, bu bu psikolojiyi, bu süreci geçireceğin, her gün kalktığında işte ortağınla, arkadaşınla, eşinle, dostunla konuşacağın bir fikir buluyorsun ve onun peşinden koşuyorsun hayatta. Bu bayağı önemli bir değişiklik insan hayatında bence. Bu fikir nasıl bulunuyor yani sen ya da en azından siz nasıl buldunuz? Styler'ın hikayesi ne? Ya doğrusunu söylemek gerekirse çok da bir gerçek bir hikayesi. Bizimkine en azından yok. Biz yani bizim yaptığımız e, Styler'de yaptığımız e, yani hikaye illa böyle şey olmak zorunda değil canım. Neyse o yani işte aslında. Güzel tabii, olan tabii. bence. Tabii <gülüyor> tabii. Yani bizim yaptığımız şey etrafında aradığın ürünleri bulmanı sağlayan bir tane mobil arayüz yap, e, mobil ve aplikasyon yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bizim çıkış noktamız nasıl oldu aslında? Doğru söylemek gerekirse şu anda e, perakendecilik sektöründe değişik trendler var. Hı hı. İnsanlar internetten alışverişe kayıyor yavaş yavaş daha fazla. Bunun türlü nedenleri var. İnternetten alışverişin saatleri yok. İstediğin zaman gidip alışveriş yapabiliyorsun. Evine kadar gönderiyorlar. Hı hı. E, belki fiyatları daha ucuz olabiliyor bazen. Hı hı. Aynı ama e, tabii farklı sektörlerde de farklı e, yüzdeler var insanların internetten alışveriş konusunda. Hani elektronik cihazları artık insanlar genellikle internetten almaya başladılar. Ama mesela giyim kuşama gelince insanlar hala dükkanlara gidip dükkanlarda deneyip o gün içerisinde almayı tercih edebiliyorlar. Hı hı. Şimdi bizim de çıkış noktamız e, neden internette insanların alışa geldikleri kolaylıklar günümüzde de olmasın. Günümüzdeki yani normal dükkana gidip alışveriş yaptığında olmasın. Yani sen bir e, üzerine kafanda olan bir ürün olduğu zaman mesela diyelim kahverengi ayakkabı alacağım. Bunu hmm. nereden alacağım sorusunu bilmediğin zaman, cevabını bilmediğin zaman sana yardımcı olabilecek bir tane application geliştirmeye hmm. de karar verdik. Bunu e, bunu yani bu buraya gelmemiz tabii çok direkt olmadı. Onu öncesinde bayağı bir düşündük yani şeyde e, şeyler dükkanlarla, perakendecilerle oraya giden alışveriş yapan insanlar arasında bir sürü ...kopukluk var yani e, bilgi bilgi eksikliği var aslında yani sen oraya girerken dükkan seni tanımıyor... ...sen e, girdiğin dükkanı sen de tanımıyorsun ve aynı zamanda yani bu, bu da tam çözülmesi gereken problem olarak da... ...nitelendirmemek lazım yani o bilgi eşitsizliğinin güzel yanları da var yani insana sürprizler açıyor ama... ...o bilgi birazcık daha transparan kılmak için, e, kılınması gereken yerlerde daha transparan kılmak için... ...böyle bir application oluşturmaya karar verdik ama bu süreç içerisinde zaten kendiliğinden çok değişen bir şey yani... Hiçbir, etrafında olan şirketlerin hiçbiri zaten başladığı noktayla yani en son çıkardıkları ürün... aralarından aradan... bambaşka oluyor. Bambaşka, aynen öyle. Peki siz bunu, yani ben biraz süreçle de ilgiliyim tabii ki. Hani şirket sırrıysa tabii paylaşma ama... Yani beraber mesela her gün buluşup 100 tane fikir üzerinden eleyerek mi geldiniz? Yoksa birden böyle bir fikir mi ortaya çıktı? Yani bu süreç nasıl oluyor aslında diğer... Belki de böyle bir şey yapmak isteyen insanlar için çok kıymetli bir bilgi olduğunu düşünüyorum çünkü. Tabii ya şimdi bu konuda aslında size de yani daha önceden okudunuz mu veya evet. e, baktınız mı da Pobreham'in Pobreham ilginç bir tane yazısı var. Evet. Şirket fikirleri üzerine. Hı -hı. Şirket fikirleri nasıl oluşturulur? E, orada adamın e, antipaten diye adlandırdığımız hani yapılmaması gereken bir sürü şeyden bahsediyor şirket fikri bulmak için. Yani evet. Genel olarak hani oturup Şirket fikri bulmak, bulmaya çalışmak yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi deniyor. Çünkü oturup şirket bulmaya, fikri bulmaya çalıştığın zaman gerçekten senin kafana çok fazla yatacak ama gerçekten dünyada olmayan bir tane problemi hedef alabileceğini söylüyor. Hı hı. Yani hani diyorsun ki sen böyle bir şey olsaydı ne kadar güzel olurdu diye başlıyorsun yola ve kafana da yatıyor. Ama gerçekten aslında öyle bir problem olmayabilir. Onun için birazcık daha piyasadan başlayaraktan yola çıkmak gerekiyor. Yani doğrusunu söylemek gerekirse biz de o hataları yaptık yani. Biz de biraz daha düşündük. Biz de şirket kurmak isteyen gençler olaraktan hani oturduk düşündük ne yapabiliriz, ne yapabiliriz filan diye. Ama yani şu anda geldiğimiz noktanın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Yani neyse o şirket kurma sürecine gelirsek tekrar. Yani genel olarak asıl yaklaşımın, asıl şirket fikrinin bence ee, gerçek hayatta gerçekten karşılaştığın, belli problemleri bu iş dünyasında olabilir, sosyal hayatta olabilir, ne bileyim gündelik hayatta olabilir. O problemleri çözmeye odaklı fikirlerin başlangıcıyla gerçekleşmesi gerekiyor bence. Hani bizim de belki şeydi bizim de karşılaştığımız problem gerçekten kafamızda olan bir şeyi, ...yani alışverişten çok hoşlanan insanlar değiliz özellikle. Nerede alabileceğimizi kolaylıkla bir şekilde bir şey gösteriyor olsaydı bize. Hani oraya gidip aynı zamanda alışverişten çok hoşlanmasam bile internetten de almayı sevmiyorum... Üzerine bir kere denemek istiyorum. Ya yani alacağım şeyin nerede olabileceğini bana bir gösterseydi hani de gider dener alırdım yani. O problemi karşıda o problemi çözme e, niyetiyle başladık ama yine genel olarak belli bir problemi e, belli bir problemi çözmek için yola çıkmak gerekiyor ve aynı zamanda hani e, biraz Onur'un söylediği gibi hani biraz gözü kapayıp atlamak da gerekli ama aynı zamanda da senin gibi belli hani aynı problemi yaşayan belli insanlar olmadığını önden de bir araştırmakta bayağı fayda var. Çünkü birkaç aylık bir süreçte öğreneceğin şeylerin hepsini aslında en başında öğrenmek de mümkün. Ama tabii hmm. çok fazla şeyde bilirsen hiç giremeyebilirsin bu işin içine. O da var. Evet, evet dostlar. Çok fazla bilmek iş yapmaya engel olabiliyor zaman zaman. Şu an benim ironik. aklıma... Hmm, i̇ronik mi dediniz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayır Bey ironik tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz da Onur bilmiyorum sen neler konuşmak istiyorsun ama ben konuşmak istediğim her şeyi soruyorum valla. Yüzsüzce. <gülüyor> yüzsüzce soruyorsun? Yani hiç sana söz hakkı vermedim gibime geldi birden. <gülüyor> Rica ederim. Hayır. Ben biraz da kendi alanımla da ilgili olduğu için Chartbeat'ten konuşmak istiyorum Eytancım. Tabii konuşalım. Chartbeat'in çok basit bir fikri var. <gülüyor> Bilmeyenler için açıklayalım. Gerçek zamanlı veri analizi sunuyor. Aslında Google Analytics gibi. Hı hı. Ee, ama bunu genelde büyük medya şirketleri için özellikle yapıyor diyebiliyorum. Ee, yan, yanlış anlatıyorsam lütfen düzelt. Yok gayet doğru. Ee, bu, bu çok basit bir fikir. Yani basit bir fikir derken hani aslında bir cümlede açıklanabilecek bir e, değeri var bu şirketin. Fakat konsept olarak bu gerçek zamanlı bir şeylerin analiz ediliyor olması çok ciddi bir konsept. Yani hem bilgisayar dünyası, mühendislik açısından önemli bir şey hem de böyle hayatı algılamak falan olarak da ilginç bir durum yaratıyor diye düşünüyorum ben çünkü insanlar şu anda da biz bir programı kaydederken milyonlarca şey yapıyorlar ve biz bunların hiçbirinden haberdar değiliz hani felsefedeki ağaç yıkıldı da haberdar olmadıysak yıkıldı mı yıkılmadı mı meselesi gibi oralara kadar uzanabilecek bir derin değişiklik devrim niteliğinde bir değişiklik yaratmaya çalışıyor bu Bununla aslında ben hep şeyi düşünüyorum Eitan, Yani Bunu böyle çok zor yollardan yapmaya çalışıyoruz ya. Her şeyi kaydediyoruz böyle. Her şey, kayıt ettiğimiz her şeyi bir daha kaydediyoruz. Onun analizlerini yapıp kaydediyoruz. İstatistiklerini oluşturup onu da kaydediyoruz falan. Acayip bir data denizi hatta okyanusu belki de e, kainatı oluşmaya başladı. Sen de bildiğim kadarıyla bu işin backend kısmıyla ilgilendin. Çarp ve Nasıl görüyorsun ya bu datayı nereye kaydedeceğiz? Nasıl kaydedeceğiz? Ne olacak yani? Bu nerede biter bu iş biter mi yani? Bu nerelere kaydı olacak bu data? Ya da bu, bu kayıtlar ne olacak? Allah bu iş bitmez her sene. Ee, i̇lginç yani ilginç bir şekilde yani her yıl galiba tam bilmiyorum üniversitesi de yani her yıl şu ana kadar toplanmış bütün data kadar yeni evet. data ekleniyor galiba. Neredeyse evet. her, her sene yani şey gibi biraz daha eee Moore's Law gibi yani. her e, şey, Moore, Moore kuralı gibi yani her sene. Aynen. iki katına çıkıyor gibi yani şu anda karar olan data. Ya yani ilginç şimdi. insanlar data toplamayı çok seviyor. Ee, belki dataya da bakmayı çok seviyor. Ama genel olarak insanlarda ben yani gördüğüm problemlerden bir tanesi çap itini çözme çeşitli problemlerden bir tanesi. Hani o dataya bakıp iyi hoş diyor insanlar da ondan sonra pek bir aksiyon almıyorlar galiba. Hı -hı. Ee, yani hani belki yani insanlar kendileri hakkında pek fazla toplamaya çalışıyor şu anda. O trende o da aynı zamanda. Yani, hani günlük kaç adım atmışım, Hı -hı. ne kadar kalori yemişim vesaire. <gülüyor> pek bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar mı aynı zamanda onun üzerine? Pek bilmiyorum. yani Analiz kısmı olsa bile, analiz kısmı bile belki hani biraz entelektüel e, entelektüel bir süreç için insanlar analiz yapıyor galiba da. Hı -hı. Ondan sonra onu pek bir e, değişme bazen ...aktarmıyorlar insanlar. Şimdi Chartbeat'in yapmaya çalıştığı şeylerin bir tanesi... ...hani Google Analytics vesaire daha tabii olan analytics oluşumlu, şey, çözümleri doluydu zaten. Hı hı. Ama Chartbeat gerçek zamanlı olarak belki o bilgiyi çok daha basite indirgeyerekten... ...hem basite indirgemeye çalıştı hem de bir... Ee, ...onun beraberinde bir eylem e, hı hı. önermeye başladık şeylere şeylere yazarlara. Hı hı. Yani ve aynı zamanda ilginç olaraktan e, data yani şimdi da, yani yakın zamana kadar insanlar datadan çekinirlerdi anladığım kadarıyla benim yani data böyle daha çok böyle hani yüksek matematikle hı hı. eşleştirilir. Hani ve matematikte genellikle zaten insanların sevmediği bir konu olduğundan dolayı aman oğlum bana datayı gösterme ilgilenmiyorum gibi ve şirketlerde de hani datayı incelemek için ayrıştırılan belli bir takım vardı değil mi? Yani data data e, analizi yapan takımlar. Yani. Bu adamlar yani 3 ayda bir toplanıp <gülüyor> datayı inceleyip. Kayıp grup. <gülüyor> kayıp grup. Aynen öyle. 3 ayda bir yönetim kuruluna bir rapor geçerlerdi. Ondan sonra hadi beyler önümüzdeki 3 ay ne yapacağız kararı alınmaya çalıştırdım. Şimdi çarp bitin geliştirdiği şey datayı bir şekilde insanlara sevdirdi. Hı hı. İlginç bir şekilde ve daha önceden dataya hiç bakmayan insanlara sevdirdi. Örnek olarak yazarlar, hı. editörler ki yani bu büyük şey basın, basın organizasyonlarında ki aslında data'nın en çok ilgisini çekmesi gereken insanlar da bunlar aslında. Şimdi ben bir yazar olaraktan bir yazı yazdığım zaman birdenbire o yazıyı şu anda kaç kişi okuyor, hangi değişiklikleri yaparsam bu sayı nasıl değişir gibi soruları ve kararları almasını sağlayan bir sistem sunduk yani. Ve ilginç oldu yani birdenbire şeylerde Amerika'daki en büyük yani hepimizin bildiği e, basın o odalarında diyelim. hani hmm. Wall Street Journal'ın, New York Times'ın hepsinin bütün kararların alındığı yerlere kocaman ekranlar konuldu. Hepsinde çarp bitti. O an New York Times'da kaç tane kullanıcı olduğunu gösteren bir e, arayüz var hepsinde. Yani. Hmm. O ilginç yani. bire herkesin gözüne, herkesin karşısına o bilgi sunulmaya başlandı ki o da bence bayağı bir ilginç bir evrim oldu. Peki e, teknik olarak bu iş sence daha ne kadar ilerleyebilir? Yani ...gerçekten böyle bütün sitelerde... ...diyelim ki te teorik olarak soruyorum... ...bütün sitelerde Chartbeat benzeri bir şey var. Hı hı. Herkesin her yaptığı... ...hareket, her kliklediği link... ...her baktığı fotoğraf falan... ...bunların hepsini real time olarak... ...analiz edilebilecek bir noktaya gelebilir mi dünya? Hı, tabii. niye olmasın. Yani, e, <gülüyor> Çok sakin yani, söyledin. <gülüyor> abi gelir yani, niye gelmesin? yani o Zaten gitti, o cluster computing denen... E, ...hani... Yani milyonlarca bilgisayarı bir ara konuyor zaten hı hı. Ee, ve onların üzerinde MapReduce dediğimiz Yani bütün e, yani belli bir Analiz işini bütün bilgisayarlara dağıtıp hı hı. Ondan sonra onların hepsinin Sonuçlarını bir şekilde bir yere tekrar toparlamaya Sağlayan Algoritmalar var zaten hı hı. orada da yani onun Güzel kısmı zaten İstediği yani Şimdi zaten problem asıl problem ya bir, bir problemin çözülebiliyor yani belli bir zaman içerisinde çözülebilir çözülen yani çözülüp çözülemeyeceği hı hı. yani gerçek zamanlı analizin de temelinde yatan problem bu. Hı hı. Ama genellikle bu analiz problemi para, öyle bir şekilde paralelleştiriliyor ki sen ne kadar fazla bilgisayar koyarsan oraya o kadar daha hızlı yani e, lineer olarak hızlandırabiliyorsun. biliyorsun öyle olduğu sürece Sonuçta problemi evet bu işin teorisi çözüldü geri kalanı hardware'e, donanıma bakar diyorsun yani aslında. Çok da o hardware'ı kolaylaştırmak istemiyorum ama <gülüyor> evet. Yani bence yani çok temel problem görmüyorum ben yani. <gülüyor> Peki evet, yani onu... problem çözme dışında, yani problem çözmekten oldukça bahsettin. Ee, sanki e, ne bileyim herhangi bir işe başladığın zaman bu belli bir problemi önce tanımlayıp ondan sonra bunu çözmek için işte en efektif e, planı yapmak gibi yapmak e, İzinle bunun biraz mühendis kafası olduğunu söyleyeceğim. Sen de mühendis orijinli bir insansın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki bunun yanında estetik unsurlar nasıl oluyor? Yani çünkü hayatta her zaman biz bilgiye başvurduğumuz zaman veya herhangi bir şeyi alacağımız zaman, araştırmaya başladığımız zaman işte ne bileyim aklımızda bir problem oluşuyor da ondan sonra bunun çözümünü aramıyoruz. Bizim hayatımızda en önemli güdülerimizden bir tanesi etrafımızı estetik değerlerle donanım yani donanımımızı öyle sağlamak yani isterse bu meta olsun isterse hizmet türleri olsun isterse entelektüel akımlar olsun bunlarda bir estetik arıyoruz e bu estetiği ararken de her zaman işte bir problemi ne bileyim böyle çok kolaylıkla tanımlayıp ondan sonra da bunun çözümüne ulaşmaktansa zaman zaman hani problem bile olmadan öyle bir isteğimiz var ya ben daha estetik daha güzel bir hayat yaşamak istiyorum onun için de şunu arıyorum bazen ne aradığımı da bilmiyorum Esas benim istediğim bir şey var evet ben estetiğe ulaşmak istiyorum ama... ...hani bir problem varsa çok ana bir problem o yani böyle hani spesifik bir problem değil de daha böyle... ...ya ben güzel bir böyle tam bir hayat yaşamak istiyorum ve estetik unsurlarda bu tam bir hayat yaşamam için... ...benim için en önemli faktörler diye giriyorum olaya. E, o anlamda ne bileyim sanatçılarla olan ilişkiniz nasıl oluyor işte ne bileyim işte mimarlar olsun... O tür herhangi bir şekilde disiplinler arası çalışmalar yaptın mı geçmişinde veya ileride düşünüyor musun Eytan? Ben kesinlikle düşünüyorum. Bence ama bence e, çok zayıf bence mühendislerin o konuda e, girişimleri. Hmm. Ama bence bir tek mühendislerden kaynaklanmıyor. Bence genel olarak e, farklı disiplinler kendi disiplinindeki insanlara bence yani kendi disiplinlerinin dışında çıkmaya çok hazır değiller bence genel olarak. Yani biz de şu anda şeyde görüyoruz. Şu anda Styler'da e, yani perakendecilik sektörüne belki biraz da moda sektörüne hitap eden bir ürün geliştirmeye çalışıyoruz. Ve e, o sektörlerdeki insanlarla konuşmaya, o sektörlerdeki insanları bir şekilde takımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. E, ama biliyorum ben de farkındayım ki bizim yaklaşımımız da belki biraz daha bazen mühendis perspektifinden geliyor. Tabi o yapabilecek bir şey yok yani. insan kendini e, sınırlarını aşmaya çalışsa bile hani aşıyor da zaten ama aynı zamanda belli bir tane de e, valiz taşıyor kendi beraberinde bir bakış açısı taşıyor. Neyse. Ama e, bence... E, yani ilerideki günlerde yani ilerideki yıllarda kesinlikle farklı disiplinleri bir araya getirebilmek çok önemli ve onu da e, yapabilecek yani prosesten tut çalışma alanları e, ne bileyim bilmiyorum sosyal sınırların aşılması ben de bilmiyorum tam nasıl olabileceğini bilmiyorum Stanford'da ilginç bir girişim vardı e, BioX Building deniyordu BioX binası bu adamlar e, biyolojideki e, şeylerin problemlerin yani ne bileyim belki yani protein çözül protein bilimlerinin çözülmesinden tut, başka problemlere kadar. Bu e, belki şey dil bilimiyle ile ilgili problemler. E, tek disiplin tarafından çözülemeyeceğini çok farkına varmışlardı ve fark ettiler ki yani bilgisayarcılarla biyolojcular veya belki dil bilimcileri veya ekonomistler doğal olarak bir araya gelmiyor bu adamlar belki farklı şekillerle düşündüklerinden dolayı ve belki ne bileyim sosyal tutunlarından dolayı bilemiyorum. Ama yani okul karar verdi. hani bütün her her profesör her departmandan bir profesörü aynı binaya yani onları istese de istemese de koyaraktan öyle bir hani belki de biraz zoraki bir şekilde bir e, farklı disiplinleri bir araya getirmeye çalıştı. Tam sonuçlarını bilemiyorum ama e, yani nasıl bir e, beraber çalışma ortamı oldu işte, tam takip edemedim onu ama belli şeyler çabalar gösterilmesi gerekiyor. Şimdi senin biraz daha sorduğun söyleneceğinlerse yani estetik. Şimdi mühendise sorarsan. Tamam estetiği de çözeriz der sana. Yani onu matematik olarak modelleyelim. Hı hı. Estetiğin tanımını e, farklı. <gülüyor> yani, yani, yani doğal olarak herhangi modelleyelim bir... Modelleyelim abi çözeriz onu. Aynen öyle bir optimizasyon problemi haline getirmeye çalışır yani. Hani ben orada temel bir yanlış görmüyorum ama aslında da var yani ne bileyim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, e, bilmiyorum. Yani de, der sana neden tam o zaman şey, e, değişken sayısını arttıralım. Kesinlikle bir şekilde çözülür o problemler hı. yani. <gülüyor> Ya zaman zaman da şey problem oluyor şimdi birbirleriyle konuşurken anlaşırken kullandıkları anahtar kelimeler o kadar birbirinden farklı oluyor ki birbirinin neden bahsettiğini bile anlayamıyorlar şimdi bir biyologla bir bilgisayar bilimciyi yan yana koyuyorsun belki odalarını işte sizin Stanford'ın yaptığı gibi odalarını yan yana koyalım bu bile kendi başına esas da radikal bir karar ondan sonra sen umut ediyorsun ki bunlar işte kahvelerini almaya giderken Birbirleriyle sohbet edecekler. Hani denir ya her şey böyle formal resmi toplantılarda işte ortaya çıkmaz. Zaman zaman işte kahve makinesi başında olan sohbetlerden ister işte problem tanımı olsun, istersen e, <gülüyor> sana ilham verici şeylerin ortak olduğunu anlaman olsun. Bunların hepsinin e, bu tür ortamlarda yaratılabileceği düşünür. Fakat donanımları çok farklı olan insanlar. O kadar farklı diller konuşuyorlar ki İngilizce olsun, Türkçe olsun ne olursa olsun. Kullanmaya dayandıkları anahtar ve kelimeler çok farklı oluyor. Onun için sen kahve makinesinde bir biyolog görüyorsun. Sen bilgisayar bilimcisisin. Ondan sonra birbirinize konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Her biriniz kendi dalga dalgasından konuşuyor. E, o ortak esas dilin oluşturması için de gere gerekli formasyon üniversitelerde hala verilmediğini düşünüyorum. Yani çoğu üniversitede e, işte bu tür sentetik şeylerle insanları bir araya koymaya çalışıyorlar ama ortak bir dil nasıl oluşur konusunda biraz zayıflık var. Ya bu Türkiye Amerika veya Avrupa olayı değil yani genelde bence 20. yüzyılda o kadar fazla veya 19 ve 20. yüzyılda o kadar fazla böyle şey oldu ki çatallandı ki dallar. Ondan dolayı da hani ortak dili oluşturmak üzere fazla bir çalışma yapılmadı Dedi ki işte ben kalp cerrah oldum. Ben şu oldum. Ben işimi yapıyorum zaten. Niye başkalarının lisanına konuşmaya çalışayım? öyle ama ilginç bir şekilde aslında herkesin konuştuğu problemler de aslında yani insanlar Aa, sana farklı... problem hocam çözelim yani. E, çözelim ama <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Direkt modelleyelim abi e, şey. Önce modelleyelim abi şey, modelleyelim. E, tabii kesinlikle. Ya şimdi insanlar farklı şeylerden bahsediyor gibi düşünüyorlar da kendi yani senin söylediğin gibi anahtar kelimeler farklı da aslında benzer dertleri herkesin yani benzer problemleri çözmeye çalışıyorlar ama çok farklı şekilde yani çok farklı şekilde adlandırıyorlar ilginç bir şekilde. Ya yani biz bilgisayar şey yapay zeka derslerinde gördüğünüz bir şey var mesela. Hani yapay zekacıların 1990'larda çözdüğü bir sürü problem. 1970'lerde matematikçiler, 1980'lerde de istatistikler, istatistikçiler tarafından zaten çözülmüş olan problemler. Hmm. Ama adamlar 1990'larda kendileri çözüp, farklı bir isim verip biz bunu çözdük diye ortaya çıkıyorlar. İlginç yani, yani o da farklı departmanların arasında insanların çok fazla konuşmadığını gösteriyor yani. Bir şekilde onu nasıl çözüleceğini bilemiyorum ama. <gülüyor> Yaparız ya. Yaparız, Yaparız abi. Yaparız. Önce ya o ben derleyelim. bu perakan sonlara yaklaşıyoruz ya perakan sektörünü tekrar geri dövmek istiyorum. Güzel. Ee, şimdi e, Mahir beni bilir. Yani ben bir şekilde insan ilişkilerine çok önem veren bir insan olduğum için yani böyle bir herhangi bir yere gittiğim zaman özellikle Türkiye'de tabii işte tezgahtarla konuşmak isterim. Satıcı ile konuştuğum zaman bana malı satmasını isterim. Yani <gülüyor> e, ne bileyim malın kendisinin ne olduğunun ...yanında o kişiyle olan ilişki çok önemli hale geliyor. Ee, ve belki de bu ülkenin, benim yaşadığım ülkenin... ...en önemli unsurlarından bir tanesi o. Yani o insan ilişkilerinin hala ticari hayatta baya bir yer etmesi. Bu zamanla değişecektir, işte biraz daha modifiye olacaktır. Evet, ama onların yanında e, çok önemli. Çünkü kararı belirliyor. Yani... Senin kararın yalnızca işte bir meta'ya bakıp şu özellikleri var, şu özellikleri yok, işte iyi fiyatlandırmadır, alayım almayayım diye modelleyemiyorsun. Sana satan insan ki o satan insanı belki 30 dakika, 20 dakika sonra hiç görmeyeceksin, hayatın boyunca görmeyeceksin. Oradaki iki insan arasındaki ilişki bir şekilde al, sat veya alma, git buradan gibi kararları almanı sağlıyor. Şimdi ne bileyim böyle... <gülüyor> saf bir rasyonellikle bunun esasında yanlış olduğunu da düşünebiliriz. Niye tezgahtarın işte gülümsemesi olsun, sana satmaya çalışması olsun, neden bunlar birer unsur oluşturursun? Fakat unsur oluşturuyor. Çünkü e, kendi sorduğum sorunun cevabını da vermek istemiyorum ama tecrübe çok önemli. Yani o alışveriş sırasında nasıl bir tecrübe yaşıyorsun? Şimdi bilgisayardan bu tür işleri yaptığın zaman da tecrübenin e, çeşitlenmesi biraz daha farklı oluyor yani e, şeyden, deli kemik olarak bu alışverişi yaptığından. E, sonuçta yine bir ekrana bakıyorsun ve ekrandan seçim yapacaksın değil mi? Onun için benim sormak istediğim soru e, gelecekte parakende sektörüne baktığımız zaman ve internette parakende sektörünün gittikçe her sene gelişmesine baktığımız zaman sence böyle ne bileyim gerçek hayatla e, veya işte bizim bu bir dükkana mağazaya gittiğimiz oradaki tecrübeyi e, ayna gibi tutmamız mı daha hani revaçta olacak? Yoksa kendinden çok daha farklı bir tecrübeden bahsediyoruz. Onun için diğer tarafta bulduğumuz unsurları illa replike etmemiz, illa onları e, deneylememiz gibi diyorsun? Sorumu anlatabildim değil mi? ya yani, sorunu çok iyi anladım. ilişkisini nasıl yaşayacağız ya? Biz bir, bir ekrana baktığımız <gülüyor> tabii, zaman tabii, o ilişkiyi yaşayabilir miyiz? Peki bir şey soracağım o tezgah seni o tezgahtar ilişkisi konusundaki düşüncelerin acaba biraz nostaljik mi ama yani ben gerçekten merak ediyorum senin kaç tane e, ya kesinlikle anlıyorum yani insan ilişkisinde insan yani her tarafta tanıdığı veya tanımadığı insanlarla arıyor o onlardan biri de tezgahtar belki. yani gerçekten bir ürün hakkında konuşmak onu seni inandırabilmesini beklemek Tabii güzel ama yani ben gerçekten günümüzde öz, Amerika'da diyeceğim ama aynı zamanda İstanbul'da da gerçekten o ilişkinin yani çarşı gibi ortamların dışında pek kalmadığını düşünüyorum ben ee, ya. yani oturup özellikle AVMleşmesiyle beraber İstanbul'da ne yazık ki o ilişkinin Vallahi ben zaten değiştiğini düşünüyorum güzel bir nokta güzel bir nokta ama tam bazen de gerçekten oralarda istediğini bulamıyorsun çünkü o kadar standartlaşmış ürünler ve o kadar standartlaşmış de sana sunuluyor ki sen eğer kendi piyasada ayırdı istiyorsan bir alan kaydetmek istiyorsan ben sana bir örnek vereyim. Mesela işte ben Türkiye'ye döndüğünden beri işte dört ayımı evimi düzmekle e, zamanımı geçirdim. Belik düzünden tuzlaya kadar devamlı gezip tuzuyorum. Ama bir artık orada bir yaşam var. Bildiğin. Onur. Küçük firmalara gitmeye çalışıyorum. Olabildiğince işte kendi e, dizaynlarımı onlarla birlikte çiziyoruz. Evet. Evet Mahir. Ee, sesin gitti bir yere. Evet. Tamam. o zaman. Tekrarlıyorum. Tamam. Ee, bu Tüketici olarak bu tür tecrübem içerisinde çoğu zaman e, ne bileyim kendi kafamdakini diğer tarafa birlikte toplantı yapıp çizdirmek onla e, bir neyim, bir taş alıyorum metalmutu ama onu onu nasıl dizileceğini falan konuşmak ya bunların hepsi sadece insanla insan arasında olan ilişkiler çünkü bir metali alıp olduğu gibi evine koyamıyorsun onun e, o olduğun ortama uyum sağlaması gerekiyor. Ee, belki AVMleşmek, biraz daha standartlaşmak, bunları tersinde bir şey olduğu halde, çoğu Türk edici hala bu tür tecrübelerden veriyor ve üzerine üstlük, hani tecrübenin yanında aldığı ürünle çok daha iyi olabiliyor zaman zaman. Yani ben doğuda biraz hani hala onun güçlü olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, hani nostaljisi var, haklısın ama aynı zamanda e, özellikle o tarafa yönelmiş bir insansan, o tür değerlere e, önem veriyorsun hayatında. Hala o türlü ilişkiler ve onun sonucunu alacağın ürünler senin için çok değerli kılıyor. Ee, ama yani AVM'ye gittim. Herhangi bir işte daha önceden bildiğim bir markanın şeyine girdim, reyonuna girdim, şunu aldım. Ee, bu da bir tecrübe. Ee, ya orada sosyal bir tecrübeden belki hani o hani AVM işlerine bakarsak yani sonuçta belki şeye bakarsak, Apple'a bakarsak ee, orada adamların yarattığı belki sosyal bir tecrübe değil ama belki kişisel bir ürünle olan senin ürünle olan tecrüben belki yani orada e, kesin belki sosyal bütün boyut kalkmış olsa bile hani ürünün dizaynından tut paketlenmesine e, veya belki müşteri servisine, müşteri hizmetlerine ama yine insanlar orada bence müşteri hizmetlerinde aradığı mesela Apple gibi yerlerde çok e, bir belki duygusal veya kişisel bir boyut değil de hatta onlardan tamamen arındırılmış, belki tamamen bilgi alışverişine ve ne kadar hızlı sürede bana istediğim bilgiyi ne kadar çabuk verdi kısmına dönüyor. Bu benim kişisel olarak sevdiğim bir şey değil ben o hani o, o, o şekilde söylemiyorum ben ama e, benim gördüğüm kadarıyla hani Amerika'da özellikle insanların müşteri hizmetinde aradıkları yani ne bileyim bir ürün alışverişinde aradıkları yani genel olarak bu. Ama tabii ki e, Farklı segmentler tabii ki var. Yani ben ya ben seni söylediklerine katılıyorum bence duygusal boyutuyla beraber o tecrübe çok daha güzel bir hal alıyor. Yani orada belki yani senin yapmaya çalıştığın yani ekonomik olarak bakarsan bile yani hani çok rasyon olmayan karlar veriyor insan ama ne, ne önemi var ki zaten rasyonel olmasın ya? Yani önemi var işte. Yani, yani mutluluğu arttırmaya çalışıyor insan. O tecrübenin güzelliğini arttırmaya evet, çalışıyor. Yani buradaki aslında anahtar kelime tecrübe bence. Ee, o yüzden yani nostaljik ya da yenilikçi ya da daha teknolojik ya da daha az teknolojik olmasından ziyade bence yani dijital perakendeciliğin geleceğinde o fiziksel tecrübenin dijital tecrübeyle nasıl iyi bir şekilde harmanlandığının önemi var aslında. Yani eninde sonunda hani bir kişisel bir tecrübe yaşamak durumunda kalıyorsun. Yani online bir şey aldığında bile ben mesela geçen de kulaklık aldım. 15 kere e iyi Kulaklık almıştım online. Hmm. Kırıldı. 15 kere e-mailleştik adamla. Yani hani <gülüyor> öyle şeyler oluyor ki o kısmın asla göz ardı edilmemesi gerekiyor. E, bence dijital parakendicinin geleceğinde bu tecrübe sorununu iyi çözebilen, yani iki tarafına da iyi hitap edebilen ee, şirketler bilmiyorum daha şanslı olacaklar diye düşünüyorum açıkçası daha hakiki olacaklar hakiki Belki de, de. hani senaryo ihtiyaçları olmayacak seni telefonda işte birisiyle konuştuğun zaman bir problem senin gibi bir kulaklık problemi olduğu zaman karşına senin bir daha önce yazılmış bir senaryo ile geldiğin zaman kendi bir tiyatro oyununda gibi hissediyorsun ama karşındaki senaryonun dışına çıkıp gerçekten de isterse kendi fikri olsun isterse işte empati yapıp senin nasıl bir sorunu olduğunu anlamaya çalışırsa, o, o şirketle olan özellikle geleceğe dönük ilişkin biraz daha farklılaşıyor. Diyorsun ki ya ben bir kulaklık aldım, işe yaramadı ama aradım gerçekten adamlar 15 kere e-maillaştık. Bunu değiştirdiler, başka bir şekle soktular. Ben ilk ürün o kadar iyi çıkmadığı halde yine onlara gidebilirim belki. Hmm. Yani eğer be, Ama senaryoyla yaratırsan işte zaten yazılmış birkaç e, e, cümleyi sana söyleyip onları evlip şey aynı cümleleri söyleyen bir insanla karşı karşıya kalırsan ki Amerika Birleşikleri'nde biliyorsunuz ki <gülüyor> <gülüyor> yani insan diye. <gülüyor> <olan bir> şey. <gülüyor> Onur biliyorsun Citibank'ın falan cheat cheatleri var. Aradığında ar arka arkaya hangi tuşlara basman gerektiğini söyleyen cheat cheatler var. Değil mi? Böylece boşuna beklemiyorsun onu mu diyorsun? Ya hani beklenecek gibi değil ki. Yok <gülüyor> beklenecek gibi değil ya. Evet. Um, peki Eytan genel olarak şirketin geleceğine dair kendi perspektifin felsefen geleceğe dair bir şeyler söylemek ister misin kapatmadan önce? Kapa <gülüyor> Dünya barışı. Dünya barışı. <gülüyor> e, <tabii. gülüyor> e, niye olmasın? Ya açık fikirli olmak lazım diyeceğim ben. Bizim bizim açımızdan en azından da bizim daha deneyip karar vermemiz için daha çok yol var bence yani bizim e, yani bir, bir, dediğim gibi yani belli bir süreç bu. Belli Hı -hı. bir yerden başlıyorsun ve o sürecin e, yani o süreçte etrafa bakmayı yani bir yerden sonra etrafa bakmayı bırakmak zorundasın. Bir Hı -hı. yerden sonra gerçekten işleyiş moduna geçip kafanın döküme e, gitmen gerekiyor. Aynen öyle. ve Bir yere kadar da yani kafanda belli şeyler oturmasa bile gidip denemen ve yanılman gerekiyor. Başka Hı -hı. türlü olmuyor bu işler çünkü başkasının başkası sana doğru yolu gösterse bile belki o doğru yolu seçmekten bir sürü şey kaybediyorsun çünkü Alacağın dersleri gerçekten almamış oluyorsun. Hı hı. E, açık fikirli olmak gerekiyor. Biz de göreceğiz. Bilmiyorum ben tam nereye gide, yani gide, yani gidebileceğimizi doğru söylemek gerekirse. Hani belki bir sürü girişimci de... Abi ben biliyorum böyle olacak, böyle yapılacak filan. Bilmiyorum ya. Yani hangi yaklaşım doğrudur bilmiyorum. Ben daha belki e, dürüst olaraktan daha hala bakılmamız gerektiğini inanıyorum. Bence bilmediğini biliyor olman birçok şeyi başarmanın için yeterli diye düşünüyorum. Hadi bakın Ben de aynı fikirdeyim. <gülüyor> İnşallah. Ama Eytan gerçekten bu arada seni de Berk zannediyorum ortağın ismi Berk'i de tebrik evet. etmek lazım. Yani böyle evet. bir yani rahat bir hayatı bırakıp sonuçta Chartbeat'te iyi bir işin vardı. Chartbeat'te çok prestijli bir şirket aslında. Evet, evet. Onu bırakıp kendi ideallerinin peşinden koşman, bir şeyleri kendin yani en başında söylediğin gibi öğrenmek için bunların peşinden koşuyor olman bence takdire şayan yani hani herkes keşke ...böyle olsa diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Herkes mi Mahir? Herkes, Herkes böyle olsun Onur. Herkes tip olsun. Dünya barışı belki o zaman gelecek arkadaş. <gülüyor> Dünya barışı evet. Onu da düşünüyorum. Daha sonra fikirlerimi anlatacağım. Dünya barışı. <gülüyor> ne zaman? Daha sonra ne zaman? Biraz vakti var daha. <gülüyor> Güzellik yarışmasına girdiğin zaman mı? Oluyor? Evet. Güzel, güzelleşmeye çalışıyorum biliyorsun bir süredir. <gülüyor> Özellikle önceden güzelleşiyorsun ki o soru sana geldiğin zaman. Tabii yani. <gülüyor> ben soruyu cevaplamak için güzelleşiyorum aslında. <gülüyor> E, Eytan çok teşekkür ediyoruz. Hadi o de bize vakit ayırdın. E, gerçekten çok dolu dolu sohbet oldu yani. Bütün cümleleri e, dikkatlice dinleyenler eminim çok satır aralarında güzel mesajlar bulacaklar. Yani ben buna inanıyorum. E, umarım ileriki bir safhada Styler daha başka bir noktaya geldiğinde ya da artık bilmiyorum başka bir şey mi yapıyor olursun. E, ama bir kere daha seninle konuşmak çok keyifli olur diye düşünüyorum. Vallahi öyle. Ben de gayet güzeldi. Konuşuruz sonra tekrar. Tamam. Tamam. Onur. Peace up man. Peace up. Peace Dünya up. barışı. <gülüyor> evet bu programı... Çok teşekkürler. Stylere bol şans. Bu programı acaba güneşe mi hediye etsek Onur? Ee, lütfen kamuya açılmadan önce bir telefon. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> tamam o zaman görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere, üzere İyi sağlık. hafta sonları. İyi hafta sonları, bay bay.